We dance, we dance, we dance, we dance, dance, we dance, we Önce insanım sonra dansçı diye bir şarkı vardı radyonuzda 8.31 saat iyi kalpli insanlar Macera dolu bir modern sabahlar daha başlıyor Karşınızda isimli günün özetlerinin sayfaları çevrilecek Espriler şakalar yapılacak Tatlı dokundurmalar Keyifli laf sokmalar Dün akşam böyleydi diye Bir takım özet geçmeler sizleri bekliyor Diye düşünüyordum ben en azından mikrofonun karşısına geçerken zaman içinde bu düşüncelerimde haklı mıydım, haksız mıydım acaba biraz erken mi davranmıştım yoksa Fahir ve Oktay başka bir zamanlamayla mı planlamışlardı her şeyi yani bu gündemin esprilerin, şakaların değerlendirilmesi acaba ilerleyen dakikalarda mı olacaktı evet bunları tartışmak için bol bol zamanımız olacak ama isterseniz şimdi sözü Arkadaşlarıma bırakalım. Nasıl bir zamanlama, nasıl keyifli bir yayıncılık anlayışı düşündüler. Dünyanın bütün adamları Fahir öünç ve kısa Şubat bekarlığı sona eren Oktay Demir'e hoş geldiniz canım bir güzel lafı uzattın ya <gülüyor> hoş bulduk <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk ve günaydın <gülüyor> keyifler Sini. ötesi diyorum Buyurun sen tarihi söyledin Sini. mi abi? ben tarihi söylemedim sana 18, bıraktım 18 Şubat 2013 olduğunu söylemedin mi? Umut, hayır tam olarak sevgili şey dinleyiciler radyoların yeni acet <gülüyor> tüm dinleyicilerimizi hatırlatalım bugün 18 Şubat 2013 pazartesi biliyen bilen diyenlere de teşekkür ederim <gülüyor> Biliyem diyenler de bize bir türkü çığırırlarsa çok sevineceğiz. <gülüyor> Buyurun efendim neler oldu neler bitti. Esprileriniz şakalarınız vardır umarım. <gülüyor> <gülüyor> Senin için çok güzel keyifli espriler hazırladık. Gerçekten hafta sonu bunun hazırlıkları ile geçti. Ee, Bakalım Orta ne da? kadar hazırlandık. Baya, baya bir hazırlandık yani. Çok hazırlandık. B yani. Baya baya baya bir hazırlandık. Çok. Şöyle bir bakıyorum. Çok hazırlandık baya hazırlandık. Ee, diyet yapanların birliği altı yanlış. Pas... Aa, ben dedim ya... Vallahi cumartesi günü dedim ki acaba diyetle ilgili bir espri falan yaparlar mı? Aslında daha güzel espriler de vardı da neyse. Meteor düştü, meteor, meteor isa. Onu gördünüz mü? O, o Vallahi de. görmeye yok. Binlerce kamera çekmiş onun. Rusya'ya. Ama meteor meteorun düştü. parçası Uran... yokmuş. Nasıl yani? Vallahi ben bugün de haberleri dinliyorum radyoda gelecektim. Tamam meteor düştü ve bunun parçası nerede diyormuş insanlar. Abi, düşün... Çünkü parçası olmadan geri alamıyormuş firma. <gülüyor> Anladığım kadarıyla. Çok hızlı bir iç hizmetler oldu. Ege bile <gülüyor> anlamadı yani. Hemen iç hizmete girdik. <gülüyor> sevgililer. dinleyiciler. Tuzla buz olabilir. olmuştur canım o kadar yüksekten düşünmüyorum. Tuzla buz dediği yanmıştır anlamında söylüyor Fahir. Hayır. hayır tuzla buz olmuştur ya. Yok, zaten yana yana gelmiştir de. Yana yana Söyle söyle Fahir söyle. Tamam yani evet. ne olacak? Yana yana, yana, yana, yana giriyorum. <gülüyor> Fahir, senin söylediğin yukarıdan düşen bir şeyin tamamen tuzla buz oluyor. Mesela yedinci kattan düşen Niteninci bir bardak. Yeterince Mesela oradan düşen bir bardak tamamen tuzla buz oluyor. Evet, senin evet. de söylediğin o mu? Çok, bu baya yani şey i̇şte yedinci gibi. kattan düşen Onu. aynen kristal bardak gibi muamelesi gibi. Hiçbir şey kalmamıştır. Pentor evet. düştü peki parçası nerede diye soruyor bugün gazeteler. Kime? Ee, Bana sordular ya. Kime soru Ben beyefendi dedim işte. nereden ben, yani ben evde oturuyordum bir de. Ee, şey yani Rusya'da olay balının yatıyoruz. Beyefendi kime soracağız? Siz de ilgilenmiyorsunuz diye bir de bu hışımla bağır şey bağırsın yani. Ben ben olsam ben de fote Tamam ben araştırıyorum dedim. Bu parçasını bulacağız dedin. E, Öyle bir el ele vereceğiz, bulacağız arkadaşlar. Bir de ararlarsa bir iki parça bir şey buldum onları bakıyorum diyeceğim. Ya ya şimdi bin, ortalık bin kişi, yıkılmadı mı? Birin kişi yaralanmış ama nasıl yaralanmış anlamadım. Işıktan mı, şeyden mi, titreşimden mi? Titreşim dediğim yani tabii bir şey olmuştur, tatlı bir oynama olmuştur. Bir yani. de o parça çok önemli değil mi? ya yani Acaba çok bunda önemli. ne var? En kritik parçasıymış parçası. o. Uzayımızdan ne geliyor? Uzayda ne olabilir? Bizim bilmediğimiz bir şey var mı acaba? Aa, belki taşı... alien çıktı içinden onu. Evet. Böyle onun yumurtası olduğunu düşün. Alien dediğin? Alien, işte. alien yani. Alien Dünya anlamında. dışı zeki ve pislik varlık. Böyle geldi. Zeki Gök ve düşü... çirkin. Bu ve tatlı Abi, kadın gibi kork, zeki ve çirkin varlık. En korktuğum şey de dünya dışında ve zeki ve ama tembel varlık vardı. gelmesi. <gülüyor> evet ya o da. A, o annesinin konuşmalarını bir düşünseniz abaa yani ama gelmesin lütfen. Ya. Dünya dışı zeki ve zeki ama çalışmayan varlıklar. Zeki ama tembel varlıktan çok korkarım. Onlar zaten gelmiyorlardır yani. Bence gelmesin. Aslında istesem dünyaya giderim ama yani gitmiyorum falan diyorlar. Ben razıyım yani o yüzden. Ya, ya yumurta indiyse o yumurtanın içinden patlamalı oldu biz sarsıldık meteor dedik falan ama o yumurtadan çıkıp şimdi yavaş yavaş insanları kuluçka makinesi gibi kullanmaya başladıysa? Ya insanların kuluçka makinesi gibi kullanılması ne demek ya? maalesef yani, yani ben de insanların kuluçka şu on binlerce yıllık insanlık tarihinde gelinmiş son nokta bu mu olacaktı uygarlığımızın sonu ne oldu diğer kuluçka makinesine döndü her tarafım sarktı göğüslerimi görüyorsunuz halini kuluçkaya karşı omuz omuza diye yürüyüş yapalım bence Ay uzay istilasını istemiyoruz Malik, abi 40 yaşında adamım ben bu yaştan sonra kuluçka makinası mı olacak bu mu olacaktı sonum ya adeta beni bir kuluçka makinesi bunun yerine başka bir şekilde kullansalardı yine bu kadar ağrıma gitmezdi de ne? Ham olarak mı mesela? Ya ham olur, yedek parça olur. Onlara da bir şey demezdim ama yani kuluçka makinesi... Evet doğru yani bir... o dokunur insana. Vali konuşmuş, Vali Mihal Yurevich. Vali? Sayın Vali. Vatandaşlarımızı kuluçma makinesi etmeyeceğiz mi demiş? Süt dağıtıyoruz de demiş. <gülüyor> Efendim ne diyorsunuz lan? <gülüyor> Başbakanını çok seven <gülüyor> meteoru çok... merak etmesin demiş. <gülüyor> çok sütü o demiş. <gülüyor> yok yok o değil. E, süt dağıtıyoruz de atıyoruz dememiş. Vali Mihail Yüreviç, hava sıcaklığı eksi 12 derece efendim şu anda demiş. Ne diyeceğini bilemiyor ki adam. Yani, <gülüyor> Tabii ne, desin ya. ne diyebilir abi vali? <gülüyor> Elindeki en geçerli veri o. Metrol ile ilgili bir, bir yer gelmiyor. Hava <gülüyor> durum raporu geldi. Onu okuyayım size demiş. 200 bin metrekarelik cama ihtiyaç var şu anda demiş. Ah buyur. Abi bütün camlar Valin falan şey iyice oluyor. ya. Şey bir de için parke lazım. Cam, camlar, camlar kırıldı <gülüyor> En büyük sıkıntımız cam demiş. Ben... Anlamadım herhalde o değil mi ya? Herhalde Zamanında de. İzmir'de tüp patlamıştı bir yerde. Orada da çok camlar kırılmıştı. Bilirim yani. <gülüyor> onun sıkıntısını bilirim Ama neyse gelen cama gelsin demiş <gülüyor> vali efendim, ne diyorsunuz saçmalamayın falan 5000 bin binayı yeni cam takmak zor ne biçim vali bu ya bu uzun oldu saçma şeylerle uğraşıyorlar ya ilk önce bir insanların kuluçma makinesi olmasından korunsunlar bir şey yapsınlar in araştırmaları başladı mı yoksa hala taş mı arıyorlar <gülüyor> taş arıyorlar şu anda yok parçası yok Abi ya, o bir taş parça ya öyle bir şeyse o taş değildir yeni teorileri burada. Adam haklı demek zorundayım yani. belki Yumurta düşer, geldi. İri bir yumurtaydı gelen yani. Ne oldu? Paramparça oldu ya kapı. Ya iki tane el yanında Alev topu çaldı. gördük abi yukarıda ya. Abi yukarıda işte. alev topuyla Bunlar mı geliyor? Süpermen yumurta. de öyle geldi. Canım göz yumurta gibi düşün içini. Atmosfere gelince yanıyor. Onun kendi özelliği değil. Süpermen bir da de öyle, öyle geldi, geldi lütfen. En büyük dayananı Süpermen de öyle geldi demesi. Yani beni şu anda ikna olmuş durumdayım yani. Ya şeyler de öyle geliyor. Yana yana buraları dolaşıyorum diye dönmüyorlar mı uzay araştırmalarında? Doğru evet. Biraz uyanık olalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu şarkı çok güzel olduğundan bunu kesinlikle dinleyelim ilerleyen dakikalarda. Şimdi Söz. yetişemediğimizden başladı şarkı. Buyurun efendim. Söz istemiyor muydu Söz verin falan filan diye. Öyle bir Söz şey yok muydun? Söz verin ya. Ben Söz şimdi... veriyoruz. <gülüyor> Bağlayıcı olmasın diye düşündüm de. He. Ay, Ay. Avustralya'da İngiliz bir genç. Evet. İngiliz Çok güzel bir roman. Avustralya'da İngiliz bir genç. 3 gün... Çok da enteresan olmayan bir roman ama... Yani güzeldir. 3 ee, gün... <gülüyor> bir İngiliz'in... <gülüyor> Avustralya'da... Yaşadıklarını anlattım. Ne yaşadı? Yani aynı genelde. Genel, aynı çünkü Zaten o, dil sıkıntısı yok. Onlar da kraliçenin doğum gününde falan tatiller. Böyle o şekil yani aynı devam ettiler. <gülüyor> çok da zor bir roman olmasın istedim. Yani araştırmayla vakit kaybetmeyeyim hemen romanı yazayım dedim. <gülüyor> Çölde yürüyüşe çıkmış. Buyur. Hı hı. Çöl sıcağında yürümüş. Yürüyünce ya demiş biraz yürüyeyim döneyim demiş. Biraz şuraya kıvrılayım demiş. Sonra dönememiş. Uyumuş. Ben Avustralya'da çöl olduğunu çok geç yaşlarımda öğrendim. Oğrunun o kadar saçma geldi ki. Niye ya? Niye saçma geldi? Kıta buluyorsun, çok seviniyorsun falan filan ve çöl çıkıyor. Yarısı çöl çıkıyor ya. Halbuki yap onun e şey ortasına, yani. ortasına tam bir şehir yap. Yap mesela. Vallahi, weiß gar bir sürü. Onu kim yapabilir var? ya? Yani Avustralya'lılarımız diye başkanları verdi o, o yaptı. <gülüyor> Vallahi, e, yürüyüşe çıkınca ondan sonra geri dönememiş. 3 gün boyunca e, çöl sıcağında çok zorlu ee, günler geçirdim demiş. Çok kaç gün abi. demiş? 3 <gülüyor> gün boyunca yaşam mücadelesi <gülüyor> verdi. <gülüyor> Ama kurtulmuş. Nasıl, kurtulmuş. Nasıl kurtulmuş? En son da, e, kıyafetlerini birleştirip çölde SOS yazmış. E kaç kat indi ya? Çöle, çöle giderken bir tişört giyersin, bir Ve pantolon giyersin. Bir de gece süreleri soğuk olursa bir Mercedes'e <gülüyor> kadar Mercedes e. Bise yani görünecek büyüklükte S bile yazamazsın. Ne Arne. donsuz mu durdu o zaman? Artık o zaman? Elindeki, elindeki kıyafete göre harf 2. Fontu, fontu belirlemiş herhalde. Ben, ben şu anda üstündeki kıyafetle sos yazdım. İmdat yazsam en yani, son donumu da çıkarıp i'nin üstüne nokta olarak koyarım. Başka bir şey yapamam. İmdat yazaman herhalde ya. 5 kelime. Beş i̇şte, harf. Pan, pantolonu iyi yapar. Zor yani. yani. Ondan sonra ne olacak peki? Yani birisi seni kurtarmaya yazın, geliyor musun? donsuz çıkıyorsun karşısına. Gelir mi seni kurtarmaya adam? Ben şimdi mesela çölün üstünde helikopterle gidiyorum. Bir yerde kıyafetlerle yazı yazılmış donlar falan da seçiyorum. Söyleme bakıyorsun orada bir adam. Onda, yani görselle görmezden gelirim, giderim, ya. Yani. Hiç bulaşmayayım Birine haber veririz. Burada, Burada, sonunda şurada, falan şurada geldiniz, beni kurtardınız diye sarılacak falan donsuz donsuz. 3 gün boyunca bulunmanın şevkiyle. <gülüyor> çantasında taşıdı lens değiştirme suyunu. İçmiş. Yavaş yavaş içmiş. Yavaş yavaş içmiş. Ondan sonra 3 gün dayanmış. Vay Oktay değiştirme suyu lens solüsyonu dediğimiz. Lens solüsyonu evet lens solüsyonunu içmiş adam ya. Ben de diyorum neye yarayacaktı o. Sürekli Demek taşıyorum bu, ben yanımdan. Bir de o şeyden kampanyadan almış. Bire bir kampanyası varmış. Olur. Ama ikisini birden taşımazsın vay. Yani bir tanesini taşırsın. Belki çöle giderken değişik olabilir tabii durum. Çünkü çölde ne olacak? Tabii çöl çıkışında var market. Çöl çık ondan sonra e, takati kalmamış 3. gün ondan Takatten sonra düşmemek için demiş hep solüsyon içtim demiş. <gülüyor> solüsyon içtim demiş 3. günün sonunda e, kurtulmuş kendisi. Demek ki siz Gross Market'e giderken bir yerde mahsul kalsanız, lens suyu ve kıyafetlerimiz dışarsınız. <gülüyor> <İçersiniz. gülüyor> <gülüyor> ve birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları Birleştirerek bir şey yapmaya çalışırız biz. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Bu güzel haberi de haftanın başında hemen günün paylaşmak güzel istedim. güzel haberi. Yani, paylaşmak istedim sizlerle. Günün en güzel haberi medyecilerden geldi. Midyacilerin nereli oluyordu? Mardin. Mardin, Mardin, Mardin oluyorlar değil yani. mi? Mardin, Mardinli medyeciler e, hakikaten şu anda ne Mardin, yapacağız diye. Midyenin Mardin medya hattı diye geçer. Beni acil yani. bir çıkmam lazım Yeterli, da çocuklar siz Tamam tamam durun durun ya bir daha yapmayacağız. 13 yıldır yeni işlerle çıkışlar devam eden programımızı. Yani, tamam, tamam, şu anda dibe vurduk ve... Sadece programı bitirmiyoruz. Çok sevdiğimiz radyoculuk mesleğinden de <gülüyor> ayrılıyoruz. <gülüyor> ee, midyenin içinde yer alan yapışkan madde yaralara melhem olacak. Vallahi Merhem diye yazmışlar. <gülüyor> melhem. Bence melhem daha doğru. Merhem Onun böyle yapış yapış vıcık vıcık bir şey var ya o d harfi o hissi veriyor. <gülüyor> mi? Merhem deyince sanki katı bir şey daha de. Daha katı. Merhem diye melhem, melhem, melhem diyor sürersin. Merhemlerimizi nasıl kullanıyoruz? Onların üstüne de yazılır. Kullanma Mesela ben... gel lütfen merhem, merhem, merhem. Merhem dolapta mı saklanır? Yani soğukta merhem, mı? Merhem yürekte saklanır. Merhem. Bir merhem olsun diye soğukta mı saklanır? Yoksa böyle bir merhem olsun temennisini ilk defa <gülüyor> <gülüyor> Bu da acına bir merhem olsun. Al bakalım. <gülüyor> bir bayramlar, <gülüyor> bir merhem olsun. Hayır ya mesela adama bir 10 lira vereceksin. Hı -hı. 10 lira yani mesela ne o kadar küçük ne o kadar büyük, büyük bir parayla. Evet. Tamam arada yani. yani Tamam biraz küçük bir para ama o yani kadar büyük ya. bir para değil. Aa, tamam. Karşındaki adamı da ezdi geçti ya. Mesela, çok büyük bir para değil ama e, tabii ki. Alamaz ama bir arabasını değiştirebilir 10 lirayla. 10 <gülüyor> lira küçüğe daha yakın olmasına rağmen <gülüyor> o kadar da küçük bir para değil. Neyse yani böyle mesela adamı teselli ederken al bu da yalana, yalana bir merham olsun diye. 10 <gülüyor> lirayı, lirayı versense almaz mısın? O, o anda düşün yani. O anda du kullanılan bir kalıp olarak düşün. Bana onlara gösterdiklerinde ben koşa koşa giderim Almışsın. Ama bir melhem olsun dediğinde bir şey yaparım. Teredütle <gülüyor> geri adım atarım. Ay, yaralara melhem olsun. Bilim adamları bu maddenin yaraların iyileştirilmesinde... E, Aa, ...çok iyi olacak falan demişler. Nasıl ya böyle melhem gibi böyle süreceğiz bütün vücudumuza. E, bundan sonra midyeyi... Midmel. E, Midye dolma dışında da kullanabileceğimiz bir alan çıkması... Gerçekten. hepimize umut verdi. Hepimize umut verdi, özellikle Mardinli midyeciler. Oktay çok hemen. az çok az çıkıyordur o merhem yalnız ya. O Hayır canım yapış yapış içi normalde. Sen onu pilavı dolu diye şey yapıyorsun. Pilav emiyor onu. Evet Pilav ondan yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayayım mı? Yapma. Yapma normal içi yapış yapış onun. Vallahi yapış yapış. Onu pirinç ne yapıyor? Hepsini somuruyor. Somurunca ne oluyor? Pirinç onları... geçiyor. Evet oral yolla almış oluyoruz. Halbuki zira yaralarımıza merhem olarak sürmemiz gerekiyordu. Bundan sonra midyeleri alırken ona göre davranın. Yani bir yaranız varsa. Biraz sür biraz ye. Biraz acık yersin. Azık, yarısını ne yapalım bu kadar midye aldık. Yarısını dolma yaparsın. Bir öyle bir merhem zaten bir öd. Ee, i̇ki tane önemli şey var. Öt ne için kullanılıyordu onu bilgi tazeleyelim hemen. Topuk hmm. dikeninde. Topuk, evet, topuk dikeninde birebir e kullanılan maddeyi ödmüştü. Bunu da hepiniz bir kez daha hatırlayın <gülüyor> sevgili dinleyiciler. Evet. Evet. Arkadaşlar ben de solcuyum diyen sanatçımız kimdi? Haluk. Haluk. Haluk Levent'in 25 sene önce ettiği bir laf hala akıllarımızda yankılanırken. Arkadaşlar ben de rock şarkısı söyleyebilirim diyen ünlümüz kim oldu geçen hafta? Ben de rock rock, rock diye mi söyledi Serdar Ortaç mı gene? Değil yok kadın. Kadın mı? Kadın. Demet uh -huh. mi? Yok. Demet'e kadın. Güzel dönmemiz. makyaj jıyla ülkemizde ün sağlanan bir kadın. Ha. Ha. Ebru. Bravo Ebru Gündeş. Ben de rock şarkı söyleyebilirim diye, diyerek sözünü demişti geçen hafta. Ve sözünü tuttu. Bu hafta sözünü tuttu. Ee, ne söylemiş rock? söylemiş? Programında ne deniyordu ona? Programı diyor değil mi? Pro, programımızda. Konser değil program deniyor değil mi? Program deniyor. Salonda ise yani. Salonda. Ee, programda yapan sanatçı Şebnem Feran hangi sevilen şarkısını söylemiş olabilir? Sil baştan. Sil baştan bravo. Sil baştan adlı şarkısını seslendirmiş ve kaç puan almış olabilir? Hemen Facebook'a... Tam, tam, tam puan almış evet. olabilir. Gördüğünüz mi? gibi biraz düşünerek okuyunca böyle... Hemen Facebook'ta <gülüyor> şey yapayım ben, sil başlığını koyayım. Ve <gülüyor> ona bir mesaj yazılıyor muydu? Yo, Yoksa sadece yazıyorsun şarkıyı yani. mı koyuyorsun? Durumuna yazıyorsun, durumun... Sil, başlayan, mesela, sil her baştan başlamak gerek bazen. Her pazartesi koyabilir misin mesela? Hiçbir şeyin yoksa bile, bir gündemin yoksa bile, <gülüyor> bir ilişki falan bir şey yoksa <gülüyor> koyabilir misin? Tabii ki ay başlarında, hafta başlarında. Hepsini de Herhangi, Tabii Özel günlerin hemen akabinde hepsini de yapabilirsin. Tebrik ediyoruz Ebru Gündeş'i. Ee, herkes çok beğenmiş Ebru Gündeş'in rock e, söylemesini. Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler İlerleyen dakikalarda bir konuğumuz olacak Stüdyomuzda Ankara Jazz Festivali hakkında konuşacağız Ama o gelene kadar esprilere şakalara Ve gündeme devam ediyoruz Yanlış anlaşılması konuğumuz geldikten sonra da Esprilere şakalar yapacağız elbette buyursun abi. Kulis listeleri yayınlandı ee, şimdi Aa, Kulis kule... listesi ne kadar güzel bir şey Kendi içinde kulis zaten e olabilir Oktay şey yapmaz. Tabii tabii yaradın. yapmıyorum. zaten <gülüyor> iş an sıkıntı yapmıyorum abi kuliste. Ev gibi düşünme yani. Kuliste yapacağını kuliste yap. Bak hala Ama ısrar bak, ediyor bak, geliyor, geliyor Yani, yani geliyor. Geliyor. Adam, adam ısrar hale. ediyor. Gelir yani. abi gelir. Şimdi e, ilerleyen dakikalarda dediğin gibi Pınar'a da soracağız kulis için özel istekleri olan sanatçılarımız var mı diye ama bir Rihanna'nın listesine bakalım isterseniz. Çünkü Rihanna'nın Rihanna listesi açıklandı. Rihanna'nın listesi de Rihanna. listesi diye türküsü vardır. Bir Lady Gaga derler zaten bir Rihanna derler. Lady Gaga'nın o kadar şeyi yokmuş ya. Madonna'nın da var Lady Gaga'nın vardı canım şey istiyordu. Madonna'nın şeyi menajerleri ve asistanları çok şey. Arsız arsız. Madonna yoksa şeker. Kendisine kalsa şeker, hiç yok. Tam, şeker Madonna diyor. Tam gibi kadın. Ama Rihanna öyle mi ya? Rihanna neler istiyor neler? Şöyle bir bakalım. Al hazırda. istiyorum demiş. 24 adet küçük şişe Fiji su. Fiji su. Normal. Marka veremiyoruz oktay. Fiji su ne demek ya? Ülkemiz bir su cenneti. Ha doğru bu markası değil mi? Evet. Fiji'nin su yaylalarından yazar altında. <gülüyor> 12'si oda sıcaklığında, 12'si soğukmuştu. Soğutulular. Kaç derecesine de verilmiştir onun? Biz böyle çok alıştık ya sanatçıların abartılı istekleri falan diye. Evet. O yüzden öyle abermişler abirdim 24 tane küçük su istemiş yani. O atla deve bir şey dükkandan şey, kaç yani? Sonuçta otelde kalan bile kendisi getiriyor evet, yani. Yani, ne büyük ev yani ev gibi düşünmesinler. Ev gibi Kulis. <Gülüyor> 24 tane su. Çok büyük olay sanki. Dur daha bitmedi ki bu birinci siyah sen şimdi hemen tamam ona Çek adayı geç sen Çek adı normal adet, bir adet su ısıtıcısı zaten vardır Kettle diyorsun yani. Kettle, bunu bunu mu abartmış anlamadım kadarıyla en otelde var ya Anladığım kadarıyla suyu kaynatacak yine <gülüyor> evet ee, ondan sonra dört adet düz beyaz kahve kupası ya bir şey yok bunda da bunda var. da bir şey yok Tüp, bu neymiş ya bu otobüse otobüse bu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şu iki adet otobüste var yani iki adet tüpte bal Tüpte bal mı? A şeyin var işte tamam. tüpte bal dedikleri. Adı vefa gibi. Ben verdim. size tüpte söyleyeceğim bal. Rihanna'dan soğuyacaksınız ama konserden önce Rihanna'nın kant içtiği ortaya çıktı. Vallahi bal istemiş ama tüpte olması niye? Zor. Olsun, olsun diye diyorsun. oraya şimdi kavanoz bal koyuyorlar. Petek bal koyuyorlar havalı olsun diye. Herkes bıçağı, bir bilmem ne Yani içine bir de o dahta kaşık koyuyorlar. Ya, Dört ya, adet çay kaşığı kantı karıştırmak için herhalde. Bu da bak her şey kant'a gidiyor. Ondan sonra. Limon e, var mı limon? Bakıyorum. Elma var abi. İki adet elma. Evet. Ay bu kadar... İki adet Temazı mango. Tamansı küreliçesi. Mango mu? Mango. ne Mango Güzel. bize enteresan geliyor da orada sırada yani meyve. Yani. Mandalina gibi düşünüyor. Dışın çok şeyli değil diyorsun. mi? Nereli bu? Bu kız Riyan'la Barbadoslu. Barbadoslu evet. Barbadoslu. Bu yerel meyvesi. Bizim nasıl şeyimiz affedersin. Hı. Mandalina bizim için neyse. O Barbados'ta da mango diyorsun. Mango yani. İki adet armut. Ya, ya, o, o, o, o. Yazıktır bunu Niye ikişer ikişer yiyor bu tek başına yiyorsa Ben ikili kesin Doğan bir <gülüyor> Hemenk <gülüyor> <gülüyor> hemenk muz istese anlayacağım <gülüyor> Birer <gülüyor> salkım yeşil ve kırmızı Olmak üzere üzüm. Nasıl üzüm olabilir Ku Yaş üzüm, yaş üzüm. <gülüyor> Ama nasıl üzüm, S Nesiz üzüm? Çekirdeksiz, Çekirdeksiz. Çekirdeksiz. <gülüyor> üzüm tamam, dedikleri İzmir üzümü istemiş Ondan sonra bir sepet çilek tamam. Sepet çilek o saçma olmuş Sepet çilekleri de küçücük ya. Sepetler. Kasedeki olan abi, hmm. 300 gram. Aa, tamam onu da şeye yaz. Bizim bir markete, şişe, tenise markete. viskisi. Bak bir Te alkollerden hmm. ile şarap istemişken. Tenise viskisinin ne olduğunu biliyoruz. evet Hangi marka veremediğiniz Onu o, o şekilde söyledim zaten. Hı -hı. Ondan sonra. E, üzüm Yalnız demiş üzüm suyu istiyorum demiş. Yalnız demiş doğal olmasın. Do şıra istemiş ya. Şıra değil demiş. Doğal üzüm suyu demiş. İşte şıra, Nasıl, şıra mı demiş. De? Hayır şıra değil Şıra değil demiş. efendim. Doğal üzüm suyu. En kalitesi cüzün suyu bu demiş onu gören birisi. <gülüyor> Ondan sonra 6 adet soda. Sodayı az istemiş bence biraz ya. Soda, soda çünkü içilir ev gibi düşünmesin. Viskiye koyuyor herhalde. Viskiye koyuyor. Vis bir de bunlar genç ya. Şimdi yaşlı müzisyenler olsa onlar <gülüyor> 24 tane soda ister. <gülüyor> i̇çmek için de genç adam ne soda isten. Abi şimdi 4 bardağın olduğu bir odada... 6 tane şişeden içeceksin. 6 içecek tane soda şişesi az. Hayır yani 4 bardak... Demek ki misafir olacak 4 kahve bardağı e belli var. Belli olmaz tabii şimdi ondan sonra genç kadın yani fiske nasıl içecek fiske mi fiskiyi odunu fiskarı... kestim meşeden fiskeyi içtim Yedi. şişeden diye çıkıyor mu sahne 20 adet kağıt bardak istemiş o olabilir mi? ama strafor olmayacak demiş doğru doğru onda on başlıyor bir noktadan sonra ha, başka başka ya. bardak falan yok yani fiske nasıl içecek arkadaşlar bu kadar tevazu görmedim hiçbir starda Yemin olsun daha bitmedi daha devam ediyor ya ondan sonra şey var bir de hadi gözümüz aydın 3 adet tam doğal limon bak Kant Kant, Kant şu anda tamamlandı Kant lime istememiş yalnız limon limon olacak demiş lime İ var daha iyi falan demişler <gülüyor> yok demiş İlimon limon istiyorum de limon istiyorum limon evet. olacak ve bak lütfen şurası da önemli bir adet küçük kesme tahtası ve bir adet kezmı bıçağı kesin, kesin işini de kendi görecek Lime'ı da kendisi yapıyor <gülüyor> Rihanna Ondan sonra tabii ki bir buzdolabı. Bulaşık, bulaşık teli, deterjan ve <gülüyor> kuleyen <Kupaları>, istemiş. <gülüyor> Kupaları yıkamak için. Ya, deterjanı da kendim bir Bir adet soğutucu falan demiş içecekler için. Buna şaplı bir oda mı veriyorlar kuliste ya? Hı. Şap hiç tamamen hazır bir oda veriyoruz size Rüyanda Hanım diye. Öyle bir şey mi? Soğutuculuğu soğutucu... vermiyorlar mı ya? Kim bilir nereye Nerelere gidiyor? <gülüyor> yani? Kim bilir? Ondan sonra gazlı portakallı bir içecek. <gülüyor> Bunun ne oldu en sevdiği içecek, içecek. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra... O, ...12 adet kola... ...12 adet gazoz... ...bunlar şey... ...elma suyu istemiş... ...marka tercih ...çok mu Sabı kaybediyor bu kadın... ...vallahi bir süt. şey... ...süt de istemiş süt... ...süt fındık... bir, bir adet... Fındık. ...bir adet 250 mililitre süt istiyor... ...kahve istemiş mi... Ee, ...kahve tabii var canım... ...kahve varsa... ...kahveyi sütle içtiği... ...buradan ortaya çıkıyor... ...a yağ içeriyor... ...müsli istedi mi... ...şey Müsli? mi demişler ya. organizatörler acaba... İsterseniz biz bu 24 tane su yerine damacana verelim, kağıt bardak verelim. Orada herkes istediği kadar etsin. Valla e, kaseler falan ona göre yani. Müs Müslü de istemiş Fahir. İki adet gevrek kasesi. Yok boyda. Cihaza. Vallahi çok üzüldüm şu an. Vallahi anda istedikleriyle riyanla yazılır ha. Riyan 500 diyor üstüne Rihanna yazılır. 500 lira şey satıyor, bilet satıyor. İstediği şey iki tane müsli, ondan sonra meyve suyu. Ya biraz kapris yap bir şey yap sen nasıl istersin ya? Orta boy meyve tabağı. <gülüyor> Ve orta boy bunlar da boş tabak değil mi? Ya? Orta boy kavun istemiş bir tane de. Ama <gülüyor> bir tane demiş. Bakıyormuş ölçü. Yanlının kafları da demek ki orta boy kavun yüklüğünde. İçeriği aşağıdadır diye o meyve tabağının içeriğini vermiş. Ne var içinde? Mevsim meyveler mi? Yok <gülüyor> elma portakal. Demin kaldım. saydığım şeyler işte ya. <gülüyor> Toplam o yani. Nane. <gülüyor> yazık vallahi yazık. İki paket naneli sakız. <gülüyor> Ondan sonra... Ağzı kokuyor çünkü niye şeyden Niye Madonna çıkmıyor bir tane daha? Şu genç yaşında en çok böyle... Kapris şey yapacağız zaman. Kapris yapacağı zaman da iki tane meyvesi ya şey, bir de şey o tahta e de limonumuz Yemek de. tabağı istemiş. Kaç tane istemiş olabilir? 6. 12'lik. O kadar büyük düşünüyorsunuz ki 3 adet istemiş. İki. Yemek Üç. tabağı boş mu? Boş tabii canım. Plastik. şey dememişler. Plastik mi? ya da kağıt olmayacak yalnız. Ama ev gibi düşünmeyin dememişler dememiş mi? Dememiş abi kimse yok çevresinde seveni az mı demek ki yani? Öyle bir şeyi var yani. Yok. Ondan sonra cips istemiş. Bol bol cips. Bol dediğim birer paket. <gülüyor> çeşit çeşit. Bir baharatlı, bir normal darlı istemiş, acılı istemiş. Ondan sonra. Yoğurt e, istemiş mi? Yoğurt mu? Bilse isterdi. Yoğurdu bilmiyordur yani. Nasıl de. bilmiyordur canım bilmez mi o? Ne Rihanna'dır o? Barbados'un Senden benden yaşam. iyi bilir Oktay Rihanna. Valla bu kadar. Başka da bir şey yok mı? ya. Valla ben de çağırırım ha. Pardon pardon. Soğutucuyu söylemiş <gülüyor> miydim? Dolap yani. Valla evi halı istiyorum. Yere halı olsa olmazsa da iyi. Bornoz, falan fıstık hiçbir şey istememiş mi? Yok Havlu. onları istememiş. Demek ki kızcağız terli su. O aslında en güzeli ona ha, böyle su. buzdolabını koyacaksın soğutucusunu. Evet. Üstüne de mıknatıslarla şey koy. Doğan gıda bilmem ne falan. Ne istiyorsa oradan söylesin. <gülüyor> Sipariş etsin. Valla en temiz o. Çok güzel olur ya. Aslında valla Hindistan cevizi suyu istemiş bir de onu o zor işte. var mı? Onun için gross markete gitmek lazım. <gülüyor> Böyle bir şey. Ee, Rihanna'yı tebrik ediyoruz. Niye organizatör Zahmeti veriyor? Sağıt. Ne? Manşet ne burada? Çılgın istekler mi yoksa? Rihanna'nın canı çekerse de diye bir şey. Rihanna'nın böylesi de olabilirdi manşet. <gülüyor> Rihanna geliyor mu bu sene? Ge geliyor tabii canım. Biletler satılıyor. Korkunç rakamlar dönüyor. Hayır, demek ki bu buradan sıkıyor, buradan yalıyor. Öyle bir şey yani. Justin Cibri miymiş daha neymiş? Justin Bieber'ın listesini göreceğiz bence yakın zamanda. Justin o... Bieber ne ister? Köfte pilav ya. Abi arkadaşlarını düşün ya. O yani köfte pilav makarna. Justin makarna. <gülüyor> Koy bir PlayStation otursunlar oynasınlar orada. Sen öyle makarna diyorsun, köfte pilav diyorsun ama en son konserde biliyorsun çıkardı yani. Kim i̇şte bilir. o yüzden. Ne diyor? Islak hamburgeri şimdi verecek kendini. Sebze edirmişler, bünyesi kaldırmamış. Ondan sonra yine İstanbul'daki konserde ambulans rezaleti diye çıkacak işte. Modern Sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tunes'iniz Modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Espirilerimizi, şakalarımızı bir süre daha dinleyecek gibisiniz. Ee, Çünkü uzun yıllardır. İlk defa stüdyomuza bir konuk e, davet etmiştik ancak kendisini e, ne oldu Oktay abi bilmiyorum ki. Bilmiyorum vallahi ben de bilmiyorum. Ulaşamıyoruz yani. şu anda. Ulaşamıyoruz. Nasıl, nasıl ne olacak oldu? bilmiyorum yani. Aa, şimdi e, dinleyicilerimizin karşısına da mahcup durmadık, şey durmadık. Yani e, jazz festivallerinden konumuz ay, var diye. Ha? A, a, a, Aa. bak, bak, yani bak. Keşke ne başka bir şey. Ne oluyor? Yani, geldi mi? Ha? Geldi, geldi, gel, geldi. Gel hemen gel. Sevgili dinleyiciler, şu anda nasıl sevindiğimizi anlatamayız çünkü çok büyük rezalet olacak. Stüdyoda bir bayram havası. Yani kendisi, kendi prim yapmak için. Konukları uyduruyorlar, şey yapıyorlar e, falan gibi. gibi. Bir de şi, konu şey hassas bir konu, caz konusu yani. Son Melik Yücek biliyorsunuz böyle girmek istemişti. Stüdyo evet. Duydunuz mu? Duyuldu evet. mu söyledim? Hayır tamam. En son radyo stüdyolarına Melik Yücek böyle girmek istemişti. ve onu siz, bir anlatırsan şey olarak. Şöyle siz yayına başlayın demişti, bundan işte iki önceki seçimlerde. Ee, siz yayına başlayın, ben sanki geç kalmış gibi yapıp. Kapıya e, tekmeleyerek içeriye gireyim studio olmaz efendim mi? öyle bir şey demiştik bizde. Yani ama sana kızım etmiş bunlar. Günaydın bu teşekkür anladın. ederim cumhurbaşkanlığı girişe oldu. Ankara evet. Belediye Başkanlığı seçimlerinde start verildi yeah. diyorum ben <gülüyor> <gülüyor> şu anda. Hoş geldiniz Pınar Hanım ne yapıyorsunuz? Günaydın hoş bulduk teşekkür ederiz efendim iyiyiz. Ya nereden çıktı bu caz? <gülüyor> Ya Pınar cas <gülüyor> cas ya. <gülüyor> Caz bandları getiriyorsunuz galiba Ankara'ya. Evet, güzel güzel gruplar getiriyoruz. Başladı sene... ama değil mi? Çok oldu başladı. O zaman başladı, 1 evet. Şubat'ta, Şubat'ta başladı, yaraladık işte. 14 Mart'a kadar devam edecek. İyi, bütün seneyi yaymamanız iyi olmuş. 1 <gülüyor> Şubat evet. evet. evet. zaten iyi, Ankara iyi, iyi, yani. iyi caz yapar. <gülüyor> <abi. gülüyor> zaten caz dediğin 1-1,5 <gülüyor> ay. En, en fazla, evet işte. tam mevsim bilir yani. Yorgunluk olur dedik biz, kısa keselim. En sonunda bayramla da... bitecek anladığım kadarıyla. Yani. So, the pyramid. Pyramid is anlatınız biraz neler Buyurunuz. oldu neler bitir şu dakikaya kadar ilgi nasıl hmm, Vallahi yani, yani şimdi e, bizde e, dedik festival başladı zaten neredeyse 20 gün oldu ha. ondan sonra arada geliyor demek ki ilgi yok da bir son kazışlar mı oluyor falan öyle bir şeyler de düşündük <gülüyor> yani. tam tersi, e, yok. tersi şey diye bilet, lütfen bilet, bilet, bilet sormayın evet, diye evet, geldim biletler burada. tükendi anonsu yapmaya geldim ee, Vallahi güzel geçiyor yani ilgi çok güzel önce <gülüyor> Şubat Ülkemiz da okudu, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> yine, çok gelecek güzel. Ben, yine gelecek ben, gelecek ben evet. <gülüyor> ya işte e, Şubat başında başladık e, bir klasik olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası'yla. Sonra işte Hı -hı. Özçelik falan ilk defa Ankara'da konserler verdi ve gerçekten ee, çok ilgi gören konserler oldu ama şimdi bundan sonra ne var hani ona bakmak lazım. Bu akşam bir konser var Germo'dan de İtalya'dan konuklar var Francesco Diodati gelecek Neko grubuyla. Sevgili bahir Francesco. burada bir şey söylemezse olmaz söyle Fahir rahat et. <gülüyor> Yok estağfurullah ya sevgili Francesco. Evet Francesco şeyle geliyor aslında Venedik Jazz Festivali ile kardeş festival oldu Ankara. Aa ne güzel. Ee, güzel bir işbirliği oldu bu kapsamda geliyor. Evet. Onu, biz İtalya'dan ne koyu ağırlayacağız sonra da yaz aylarında gerçekleşecek Venedik Jazz Festivali. Biz, biz de gideceğiz mi? Biz de gideceğiz biz Türk grup biz göndereceğiz. Biz kimi ee, daha izlediğim... öyle bir olarak belki yani çok cazdan anlamayız belki ama. Yani... Bir trio olarak. Trio, yani. trio olduğumuz olarak... kesin evet trio olduğumuz kesin. Neden olmasın? Yaz <gülüyor> aylarında da Venedik göndereceğiz. Bu <gülüyor> O bir evet. cümlesi çok güzelmiş ya. Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Düşünülebilir. düşünebilir mi? Evet. Biz de düşünelim biraz. Ne, ne yapabiliriz sahnede? <gülüyor> festival kapsamında. Ondan Sonuçta sonra... Sonuçta yayıncıyız. Hmm. Evet. Başka? Başka. Sonra Fransa'dan konuklar var. Ee, hemen ertesi gün olacak o da 19'unda... Angwan Le gelecek. Vietnam asıllı bir gitarist, Fransız ee, bir gitarist. Enteresan sentezler yapıyor. Ben o adamın afişlerini gördüm de o <gülüyor> daha biçimsiz bir gitar da görmedim hayatımda. E, enteresan bir gitar çalıyor. E, ya yani. ondan bir değişik sesler çıkıyordu. Değişik çıkıyordur. çıkacağı kesin, kesin. Sonra Hollanda'dan Karsu gelecek. Ben buradan bakıyorum bir yandan. Evet, vallahi hepsi doğru. Önünde hiçbir şey evet. yok. Olabilir. Ya evet ben bakmadan söylüyorum. Sen, bir dakika karşıdan önce. Berdan konuşsun. Berdan şey konuşsun sevgili. Yani şey ben teyit edersen sevinirim. Y Organizatör böyle olur. Sevgi dinleyiciler <gülüyor> yürekten okur. Y 20'sinde yok. sevgili Karsu var. Karsu dönmez. Karşı da. Dön Ama Phil Phanendert atladın mı Almanya'ya bir bakar mısın? O bir sonraki. Bir sonraki tamam. Karsu da çok e, genç 90 doğumlu bir e, müzisyen bestelerini kendi yapıyor, orkestrasyonlarını kendi yapıyor ve inanmazsınız babasının araba almak için biriktirdiği piyano şey parayla kendisine piyano alınıyor hayırsız evlat karsu ve, ve yani, öyle nasıl? başlıyor müzik kariyeri çok başarılı gerçekten onu dinlemenizi öneririm. O da Car Modern'de o değil mi? O da Car Şimdi bir grup konserlerimiz Ottü'de oldu Kültür Kongre Merkezi'nde o bitti. Şimdi işte Car Modern'de bir seri var bu Avrupa Dünya Cazı Cermodern'de olacak. Sonra da o bittikten sonra Milliyetin Bakanlığı şura Salonu'na hmm. geçeceğiz. Ama Cermodern'in son konseri de Almanya olacak. Almanya'dan Philip Van Hendert olacak. Nerede oluyor Cermodern'de bu işte Karsu ee, veya Philip Van Şey Konferans diyor. salonunda yani oranın böyle bir, bir orta ölçekli bir konser salonu var. Kaç kişiye korusak? 375 falan olması lazım. Hı. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam. İyi, i̇yi. bayağı iyi, bayağı, e, bayağı iyi. Kaç gidiyor biletler. lan? <gülüyor> <Karşembe. gülüyor> Valla öğrenciler alsın diye aslında hep farklı kategoriler var ama 15 liradan başlıyor biletler. E, hani en yüksek dediğimiz işte 75'e çıkıyor. O da ön kategoriler. Ama Can Modern'de o kadar bilet fiyatı da yok zaten yani. Hı. İşte 15'ler, 20'ler arasında geziniyor. Var değil mi hala bilet? Evet. Bu akşamı bitti diyebiliyorum. Ee, Kars'u bitmek üzereydi. Yani 3-5 tane kalmıştı. Ee, hakikaten ilgi çok güzel. Esas ondan sonra bir grupta Milliyetin Bakanlığı Şura Salonu'nda olacak ki o enteresan konserler var orada. Hangisi? Dafer Yusuf mesela mutlaka görülmesi gerekenlerden bir tanesi. Dafer Yusuf çok neşeli bir sanatçı, müzisyen çok. olarak geçiyor. Anladığım kadarıyla. Çünkü fotoğraflarda öyle. Öyle mi? Çok neşeli, evet. Ee, Udi hı hı. aslında ve sesini de Ud'un devamı gibi kullanıyor. Böyle bir e, enteresan Burhan bir gibi yani. vokal tekniği kullanıyor. <gülüyor> yanlış mı örnek? <gülüyor> oranı, örnek tam olarak <gülüyor> yani, yani sesini bir <gülüyor> şey gibi, <gülüyor> enstrüman, enstrüman gibi kullanıyor. <gülüyor> falan. Rıza silahlı ederim. poda desen, ha, ha, o da burnunu eli gibi kullanıyordu, yanlış oldu. Neyse bulacağız örneği ya buyurun dinliyorum e işte Hüsnü Şenlendirici ile daha önce projelere imza attı hmm. Türkiye'de İstanbul'da konserler verdi ama bu Ankara'daki ilk konseri olacak sonbaharda da bir albüm hazırlığında yine Hüsnü Şenlendirici var Kanun ustası Aytaş Doğan var albümde yani Türkiye'den müzisyenlerle de çalışıyor 22 Şubat mı Oktaycığım doğru mu söylüyorum evet, 22 Şubat Cuma, Cuma. Ya, olsun. bunu da bildi bunu da bildi. <gülüyor> bunu da bildi aşk olsun Pınar evet. sonuçlu sanatçımız değil mi hmm. Tunuslu sanatçımız. Evet. evet. 23 Şubat. Ve 23, ne var 23 Şubat'ta? Şubatta. Bil bakalım. Bil bakalım. Tamam. Benim doğum günler hemen sonra. Hep şu raada. Hep şu kim olabilir? İki kelime. İki kelime. Tilata <gülüyor> <İki kelime>. soyun. <gülüyor> Cazcı. Cazcı deyince. Ne olabilir? Ne Ne olabilir? Ne olabilir? Şey ver. Kopya ver. Koşkun sabah mı? Gitar. Hayret. Gitar Gitar. Yeter deyince akla gelen ilk isim. Kayan mı? <gülüyor> İki kelime diyorum. Fair gitti tek kelime olan sanatçı seçtin. ya. Yani. Hay Allah ya. Klasik Kutsi, gitar Kutsi gitti. Kutsi'nin ön adı neymiş? <gülüyor> değil. Öğrendik. Değil. Hüseyin Kutsi. Değil. Ahmet Kanneci <gülüyor> olacaktı. Ahmet Kanneci. <gülüyor> Ahmet Kanneci diyorsunuz. İki kelime gitar virtüözü diyorum. Evet, Kanneci klasik gitar virtüözü ve eee aslında bugüne kadar hiç caz çalmadı ve biz de onu ikna etmekle başarısız olduk. Ama canım Ebru bugün evet. de işte hiç rock söylemedi ya, ama o da öyle demiş, söylemiş. Ya Öyle değil mi? Sil söylemiş. Vallahi doğru. İlk kez caz <gülüyor> çalacak o zaman öyle Gerçekten mi? Gerçekten öyle. Ee, çok enteresanmış. Enteresan, çok güzel bir, bir iş oldu. Hmm. Ee, Anlatımda da bir konser olacak. Temalı bir konser Kim olacak. Kim anlatacak? Ahmet Kanneci mi? Bence Pınar anlatsın. <gülüyor> hem hem şahlar hem anlatır. Üç kişi <gülüyor> anlıyorlar. Sen falan. anlat. Evet. Sen mi anlatıyorsun? Evet, vallahi ben anlatıyorum. <gülüyor> sen <gülüyor> mi <sorma>. anlatacağım? <gülüyor> çok örtüşüm. Sorma, ölçüş. evet. Aa, biraz anlatır, evet. anlatır mısın biraz bize önceden? Bizden bahsedecekmiş peki <gülüyor> ...neden olmasın diye fazla yaklamak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> ya nasıl? evet... ...öyle bir şey oldu. Ee, anlatımlı... ...bir proje oldu. Ahmet Kanneci'yi... ...ikna etme sürecinde gelişti bu. <gülüyor> tamam ben de çıkar <gülüyor> anladım. Bunların ben nasıl açıklayacağım? <gülüyor> ben klasik içeyim. Ben onu evet. açıklarım... ...diyerek projeye dahil olmuş galiba. Yani. Ya Çok hakikaten güzelmiş. bir de... ...inanılmaz da yoğun mesela bir Japonya... ...turnesindeydi 15 günlük. Hı -hı. Ona gitti geldi. Şimdi Antalya Gitar... ...festivalinden yeni geldi. Ayağının tozuyla ve işte... Kim olacak peki Ahmet Kaneci'nin yanında? Bu konsere kim eşlik edecek? Özcan Dal eşlik edecek Hı. o da yine e, gitaristlerimizden biri. Tamam. E, i̇ki gitar. Yüz iki gitar evet. Olacak. Bir de anlatıcı ve bir de anlatıcı <gülüyor> <Sana> varsa. <içimler. gülüyor> e, i̇kinci bölümde de ama yani işte George Finner var, Dave Rubekler falan, Duke Ellington güzel, falan güzel böyle e, eserler yorumlayacak. E bir ilk işte bakacağız hep Bunlar beraber iki göreceğiz. İki gitarciyle sahneye çıkacaksın ikinci yerinin sonlarına doğru. <gülüyor> bir Akdeniz akşamları patlatır mısın dersen kutuk cola buradan idayı koyuyorum Vallahi. Vay be gerçekten. Zaman... Veya Zülfüden bir şeyler çalabiliyor musun dersen hakikaten Sınırsız kutuk cola hazır. Ben aktiniz akşamlarına da şey. Evet. Fit. Akdeniz <gülüyor> akşamları. Çünkü o, yani nerede olacak konser? <gülüyor> Mepşur Asal. <oldu>. 23 <gülüyor> evet. Şubat Cumartesi. Yıkılır orası. Yıkılır. <gülüyor> Öyle söyleyeyim Akdeniz akşamları ile. O zaman bu konsere iki tane davetiye verelim. Böylelikle iddiayı da belgeleyelim. Tamam doğru. Derelim Orada dinleyici şey olsun. Ee, ne olsun soru? Sen şimdi her şeyi ezbere biliyorsun. Tamam. Bakalım senin ezberli. gibi biliyorlar. Evet. Burada... Bize bırakırsan o gece ne çalsınlar evet. falan diye soruruz. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam çok basit bir soralım. E, bu Uluslararası Ankara Jazz Festivali'nin kaçıncısı yapılıyor bu sene diye Ay, soralım. Ondan kolay ne var? Evet. Onu tamam, hesap eder dinleyicilerimiz. Telefonumuz 213.30 sevgili dinleyiciler şu reklam Direk size diyeceksin. düşünme sırası olsun. Ondan sonra bize <gülüyor> tekrar dönün. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabah Radyo ses, Modern Sabahları'nın son dakikalarını sevgili dinleyiciler Bunlar bizimle birlikte Ankara Jazz Festivali hakkında konuşuyoruz ve davetiyeler veriyoruz Kaçıncısıydı dedik bu yıl festivalin Bakalım cevap doğru mu Pınar? Sen her şeyi ezbere bildiğinden hemen değerlendirsin Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz? Ben İpek İpek Hanım hoş geldiniz neredesiniz şu anda? Valla şu an arabanın aküsü bitti Ayy Ay, değil. Neredesiniz? Hopdide Yok değiliz, Ümit köydeyiz. Nasıl Ümitli. öyle giderken mi bitti? Yoksa... Sabah evden çıkarken birden araba çalışmadı. Hmm. E, Sonra dedik mı orada? ki bari akü takviyesiyle falan bir şeyler yaptık. Hı -hı. Yani gelebildiğimiz en yakın yere kadar geldik. Şimdi aküyü değiştiriyoruz. Peki kolay ne gelsin. Da, hayırlı aküler diyoruz. Akünüz <gülüyor> hayır olsun. Öncelikle Keş akünüz. değiştiriyorlar? İpek Hanım. Şimdi markasına göre değişiyormuş da ellerine bir marka kalmış. ...bankımda donu de... ...140 lira falan neden 140 lira falan hmm. iyi bir rakam. Bence iyi bir rakam. Nelere nelere vermiyoruz ki aküye rahatlıkla verilebilecek Tabii bir rakam. evet. Peki İpek Hanım, öyle. kaçıncısı olduğunu düşünüyorsunuz? Ve nasıl 16. hesap? 16.sı olduğunu düşünüyorum. Nasıl hesap wow. ettiniz? Bir önceki seneleri toplayıp <gülüyor> üstüne bir mi eklediniz? <gülüyor> Yok, hayır. Zaten programı takip edenken bu seneki... <gülüyor> ...yani orada zaten görmüşsünüz. Orada mi? zaten Aa. yazıyordu ki dediniz... <gülüyor> Ama evet. arzu edseydiniz önceki seneleri hesaplayıp bir üstüne aynı, ekleyerek de evet. aynı sonuç. Tam sonu çok dair. Aynen mi, pınar? Evet. <gülüyor> Kesinlikle doğru evet tam Gittiniz sonuç. Gittiniz böyle şu dakikaya kadar herhangi bir konsere festivali karşılığında. Yok hayır mı? biz e, Jülede Özçeli'ye gitmeyi çok istiyorduk ama bilet kalmamıştı. Ya. Ya, Maalesef. Ya. Gördün mü evet. diyeceğim. O yüzden <gülüyor> inşallah bu biletine kazanırız yarışı. Aa. Ne oldu şimdi Ahmet Kanneci'ye kazandılar değil mi? Evet. Kazandık Kazandılar Kazandı mı? Kazandılar mı? Kazandılar. tabii canım. Kazandıysa teşekkür ediyoruz. Zaten akünüz evet. de bitmiş. Bugün en güzel şey. En güzel şey. Oradan hiç olmazsa akü masrafını. Biz günü için gerçekten... Çok iyi oldu yani bu hafta başlangıcı için. Bence akü bedavaya gelmiş gibi bir şey bir oldu. Şey. Evet. <gülüyor> Vallahi öyle oldu. 23 Şubat Cumartesi saat 20'de. Size özel tamam. bir şey e, söylensin ister misiniz sahneden? <gülüyor> Çünkü anlatıcı yanımızda. Onu da bağlayabiliriz şu anda ha. o konuyu. Ama böyle çok açık olmayacak. Böyle gizli bir, şey, bir, bir mesaj ister misiniz sahneden? bir mesaj. Ben aklıma bilmiyorum. şöyle bir şey geliyor İpek Hanım uyar mı bilmiyorum da Sanat insanın aküsünü doldurur falan gibi böyle aa, evet, Size bir göz kırpsa aa. falan <gülüyor> Çok çok güzel oldu Ya, ya öyle bir var, şey süper. ya da istediğiniz bir şarkı varsa onu söyleyeyim ee, Pınar'a rica ederiz biz Ahmet evet, Kanyeci çalar Pınar'ı i̇şte seyredir. Pınar da oynar. Hayır, şu Allah. an çok heyecanlanıp <gülüyor> yani benim yerimi siz herhangi biri isteyebilirsiniz. Akdeniz, akşamları, Akdeniz o akşamları o zaman akşamları. Yani, dediler <gülüyor> zamanla hep de olur Pınar okuyacaksa. <gülüyor> tamam Özcan Dal ve tamam. Ahmet Kanneci'den Akdeniz Peki. akşamları Süper. bakalım çalacak mı? Çok teşekkür ederim. O zaman davetiyeniz kapıda olacak yani Milliyetin Bakanlığı Şura Salonu'nda davetli masasında olacak oradan alabilirsiniz. Çok Çift teşekkür kişinin. ederim sağ olun. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın, günler, hoşçakalın. hoşçakalın, iyi yayınlar. Sağ ol. Bak ne yani o aküyü kaybetmesin belki şimdi İpek Hanım işinde olacak. Önce üzüldü, ne oldu eşeğini kaybetti. Sonra caz şeylerini alınca... Ne derler ona biletlerini alınca resmen eşeğini bulmuşa döndü. Çok hoş bir teşbih. Yalnız e, şu anda bitmedi yani. Yalnız, bitmedi evet mi? bitti sanıyorsun festival. ama bitmedi Yanadınız. festival. festivar. Festivar sol konseri zannettik. Hayır e, olur mu? Hayır e, bitmedi Kınar. Evet ben... devam et bakalım doğru mu? Evet valla bakacağım. Iyi... yani. Hata... Şu dakikaya kadar çok iyi gidiyorsun. Hatta yaptığın ha yüzüne vururum tamam, onu da söyleyeyim eyvah, yani. Ee, Şubat'ı bitirip kısa bir ara vereceğiz Mart geçeceğiz ondan sonra. Mart'ta kısa bir Şubattan aradan sonra Mart'ta tekrar evet, birlikteyiz. Evet aynen öyle. 23... Sonra ne oluyor peki 23 Şubat'tan sonra? Biraz, biraz nefesleniyoruz. Evet, biraz dinlenmek Ya orada lazım. aslında 2 Mart'ta benim Çağlar Sanatlar Merkezi'nde stand-up var ya böyle ha. bütün herkes biz geleceğiz de kim gelir herkes oraya gidecek i̇şte falan gibi bu bir şey olmuş. Tabi bu centilmenlik anlaşması böyle orada o varken biz Süper. jazz konseri koymuyoruz oraya. Keşke ben senin gösterini stand-up şovunu Anlatsaydım anlatımlı standart şov olsaydı. Onu da caz festivali içine yani İsmiyle konuştuk zaten bağladık. Ha, ha öyle mi? Pınar <gülüyor> Pınar mı anlatacak? Ya bu konuda tecrübeli bir isme ihtiyacımız <gülüyor> vardı sonuçta. Bütün etkinlikleri sen anlatırsın. <gülüyor> <gülüyor> çok ayıp. Evet, ne var? 7 Mart'a 7 Mart'ta gerçekten çok iyi bir proje var. Kerem Görsev -Trio. Terapi, yeni projesi terapiyle gelecek Ankara'ya. Fakat tek başına değil, Dünya Cönü'nü iki isim var onunla Çünkü birlikte. Çünkü deyince benim aklıma en az üç isim en geliyor. En az üç, dört ya. kişi vardır yani. <gülüyor> Doğru, triosunda aslında Ferit Otman ve Kaan Yıldız var. Kerem Görsev'in e, triosunda ama onun dışında Aynı. da Grammy ödüllü iki ünlü müzisyenle gelecek. Adel mi? Ay, dur. <gülüyor> Adel değil mi? Adel olabilir mi? <gülüyor> Çünkü o da bir başka bahar. Eee Ellen Broadbent ve Ernie Watts'la gelecek. Ellen Broadbent terapi projesinin e, tanıtım konserinde Londra Filarmoni Orkestrası'nı yönetti. Hmm. E, ve şimdi de orkestra akademik başkenti yönetecek. Hmm. Yani bu konserde ah, de, onlar Orkestra ile çıkıyorlar Orkestra ile yani. çıkacaklar evet. Evet. Eyvallah. Terapi projesi, Ellen Brodwin projesi, Kerem Görsev'in projesi, Kerem Görsev ile evet, beraber, beraber çaldılar. Be, evet hmm. evet beraber e, çaldılar. O ve zamanki, Ankara'da hmm, böyle hmm, bir Ankara'da. büyük ilk defa orkestra akademik başkentle bir proje olacak. Örnyans e, da çok önemli e, isimlerden bir tanesi. Saksafoncu. E, evet. R, Rolling Stones'la turnelere çıkmış ve pek çok önemli isimle hani çalışmalara imza atmış biri uh -huh. güzel bir proje olacak güzel bir konser olacak biletleri onun da biz, biz da tükeniyor o yüzden üzere. söyleyelim isterseniz hani bilet almak için de mybilet.com adresini verelim. Tamam. Ki dinleyicilerimiz oradan biletleri alabilirler. Benim biletlerim de e, bilet X'den bilet, sözü tamam. diyor. <gülüyor> Peki onu da onu söyleyelim. <gülüyor> bu tesadüfe yer verelim. Benim. Tamam süper. 7 Mart, Sarşembe, 7 Mart saat 20'de. Perşembe saat 20'de Şurası Salonu. Evet Eğitim evet yine Milliyetim Bakanlığı Şurası, Şurası Salonu'da. Sonra hemen 9'unda 9 Mart'ta da bu kez yine İtalya'dan bir konuk var Antonio Forchione gelecek. Ee, Bilkent konser salonunda olacak. Antonio Forchione de... Esprili. E, esprili. çok esprili kişiliğiyle, <gülüyor> evet. Sempati kişiliğiyle. Ee, egeciyim öyle deme, komedi kulüplerinde sahne oluyor. Yani, canım. ya canım. Adam aynı zamanda cazla yapıyor. Sen, sen, sen festival espiriden espriye koşuyor ya. ya ben yani sana dedim anlatımlı konusu. <gülüyor> Bu adama anlatım var mı? <gülüyor> <gülüyor> Antonio Forchione de hakikaten... Ee, ...buradaki evet. afişteki fotoğrafıyla... ...gönüllerde taht kurdular Taht şimdiden. kurdu evet. Ee, daha önce bir... ...altı sene falan oldu galiba. İlk, bir kere bir Ankara'ya gelmişti. Bu ikinci gelişi... ...olacak. Öyle mi? Ee, bir kitle oluştu. o Hayran kitlesi. Yani seyredenlerin hep... E, hepsi hayran. Top, çok çok, hepsi hayran. Evet, evet, tam ne çalıyor böyle hareketli? Flamenco? Hmm. Hı, ya biraz şey? Hint, Afrika ezgileri var. Sketches of Afrika hmm. diye bir proje bu. Afrika ezgileri var. Hint var. Ee, işin içinde güzel bir konser olacak o da. Üç kişiler onlarda sanırım. Evet, üç kişi gelecekler. Ben buna üç, caza üç kişiden aşağı kabul olunmuyor mu? Yok. Ya. Vallahi billahi ya. <Gülüyor> Ahmet Kanne'cim i̇şte de kan kişiyiz. İşte <gülüyor> Üçüncü kim diye buldular. Yani. <gülüyor> Tam böyle oldu. <gülüyor> 9 Mart'ta da onu izleyeceğiz. O Bilkent'te. Öyle o mi? O Bilkent konser salonunda. Evet. Ee, artık... geldik zurnanın evet. son deliğine. Evet. Tamam. Konserleri <gülüyor> kapatacağız ve artık parti zamanı diyeceğiz ve bir kapanış partisi yapacağız. 14 Mart'ta Hayal Kahvesi'nde olacak bu kez ve caz altyapılı şarkılarıyla İstanbul'dan DJ Tarık Koray gelecek ve hareketli, güzel böyle funky, groovy, jazzy bir jazzy, akşam jazzy, jazzy. olacak. 14 Mart'ta. Evet. Perşembe bir, akşamı. Bağırdı. Bu arada DJ on... Tarkan konserini şey DJ Tarkan eee taklidini yaptım da herhalde fark etmişiniz. Aynı yaptın zaten. Senin ama aynısını <gülüyor> yaptı çünkü Tarkan'ı yapma Tarkan ya. hadi ya bir Tarık, Tarık değil mi ha, Tarık evet. Koray <gülüyor> e, o da 14. Mart akşamı evet. akşamı saat 22'de başlıyor değil mi ondan evet, sonra evet, da evet. kapanış ondan o, sonra artık da artık şey kapanır herkes bir yiyeceğim. evine gitsin de eminim, eminim. Caz, caz, caz caz caz caz caz burama kadar partide caz partide de artık caz en son da şey, şey sanatçılar olacak bu partide yoksa böyle caz severler buluşmuş olacak valla yani. caz severler bu Ankara'da olan sanatçılar bu arada aslında cuma akşamları da jam sessionlarımız oluyor nerede ee, Sem Otel'de Sam's Bistro'da daha doğrusu ee, hmm. <gülüyor> evet mesela konsere gelen e, sanatçılarımız orada jam sessionlara katılıyorlar evet, ama yiyorlar içiyorlar evet. onu... <gülüyor> yani caz sırasında 5 gürsü para vermiyorlar <gülüyor> Böylelikle konser keyfini akşama geceye uzatmış oluyoruz. İyi e, hadi bakalım. Peki çok, çok teşekkürler flar. E vallahi kolay gelsin <gülüyor> size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun şu ankaracazfestivali.com adresini de hatırlatalım. Programın <gülüyor> ayrıntısına oradan ulaşabilsinler. Oradan gitsinler baksınlar dinleyicilerimiz. Ankaracazfestivali.com <gülüyor> e, İyi ki Ankara Festivali var. Elinize ha. sağlık Çok teşekkür öyle. ediyoruz efendim. Sağolunuz var olunuz. Bir mükemmel bir gün olacak.